Sonra ardından, Sura bir kere daha üflenir. Herkes yerinden fırlayıp, kendilerine yapılacakları gözlemeye başlarlar. Sonra, haydi Rabbinize geliniz, denir. Meleklere de, onları koyun Çünkü onlar, sorguya çekileceklerdir, denilir. Daha sonra meleklere, cehennemlikleri ayırın olur. Onlar da kaçta kaçına ayıralım diye sorarlar. Bin kişiden 999'u denilir. İşte o gün çocukların aniden saçlarının ağracağı, her türlü gerçeğin apaçık ortaya çıkacağı bir gündür. Hadis 1813. Enes'ten